Babilden sonra. There's gone to Hazırlayan ve sunan Erjuman Gülçay. Dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay, teknik masada arkadaşım Barış Demirel programın yayınında bana yardımcı oluyor. Bugün programa bir film müziği ile başladık. Selvi Boylum, Al Yazmalım. 1977 yılında Atıf Yılmaz'ın Cengiz Aytmatov'un bir öyküsünden esinlenerek yaptığı filmde Kadir İnanır ve Türkan Şoray rol almışlardı. Filmin müziğini de Cahit Berkay yapmıştı. İlk parçada bu besteyi Taş Plak Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Bugün stüdyo konukların bu orkestranın kurucu üyesi sevgili Boran Mert ve grubun emektarlarından sevgili Pınar Dikbaş. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş geldin. Biraz gruptan bahseder misiniz? Taş Plak Senfoni Orkestrası ne zaman kuruldu? İşte kimler ön ayak oldu? Neden böyle bir orkestreye ihtiyaç duydunuz? Tabii. E, Taşblak Senfoni Orkestrası 2014 yılında kuruldu. E, o dönemden e, üniversiteden arkadaşım olan Neyzen Öztarı ile beraber e, böyle bir e, projeyi başlatalım dedik. Neyzen neyi mi çalıyor? E, Aslında <gülüyor> ismi, ismi Neyzen değil mi? Evet. E, Neyzen ile beraber e, böyle bir projeyi yapalım dedik. E, daha sonra başlıyoruz. E, İlk olarak geniş bir e, film taramasına giriştik hı hı. eski e, Yeşilçam filmlerine. Tamam. E, daha sonra repertuarı belirledik e, hangilerini çalacağız, hangilerini düzenleyeceğiz. Tamam. Ve e, bunu belirledikten sonra da e, nota yazma süreci başladı. Tamam. Yaklaşık 6-7 aylık bir süre boyunca bu belirlediğimiz e, repertuarı notalarını yazdık, hı. düzenlemelerini yaptık. Tamam. Sonraki aşamada da e, prova süreci başladı. E, orkestra, e, bu repertuarı e, çalışmaya başladık orkestra olarak. Orkestrada hangi çalgılar var? E, orkestramız... Yani, hı. Vokal, koro var mı? Evet, e, orkestramız e, orta halli diyebileceğim bir hı -hı. senfoni orkestrası. E, Kimlerden oluşuyor? İşte yaylı sazlarımız da var, tahta nefeslerimiz de var, bakar nefeslerimiz de var. Bunların dışında gitar, bas, gitar, davul gibi pop ve rock enstrümanları, makamsal çalgılar, hmm. işte ot kanun gibi ve işte halk müziğinden de bağlamamız Bağla var. var. Bir de 5-6 kişilik bir vokal grubumuz var. Üyeler. Çok güzel. Çoğunlukla konservatuar öğrencilerinden oluşmakta. Hangi konservatuardasın? Ee, ben mi? <gülüyor> ben Mimar Sinan Mimar Devlet Konservatuarı <gülüyor> Yüksek Lisans çıkıştığım. Neyzen de mi? Ee, Neyzen hayır. hayır. Şu an İstanbul Üniversitesi'nde <gülüyor> Yüksek Lisans Yapıyor kompozisyon tamam. bölümünde. Biz ikimiz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden arkadaşız. Lisans eğitimimiz oranın kompozisyon tamam. bölümünden. <gülüyor> Sonra farklı yerlere <gülüyor> dağıldık. Orkestra üyelerimiz ise dediğim gibi İstanbul'daki hmm. değişik okullardan Marmara Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünden de arkadaşlar var. İstanbul Üniversitesi'nden de Mimar Sinan'dan da İTÜ'den de. Evet, e, karma. karma. böyle bir e, topluluğumuz var. Hmm. E, yaş ortalamamız da e, böyle geniş bir yelpazede. E, lise çağında okuyan arkadaşlar hmm. da var. E, lisans eğitimi devam edenler de var. Hmm. E, i̇şte Pınar gibi. Ee, mezun olmuş ee, ablaları, abileri de var. <gülüyor> Pınar sen ne zaman dahil oldun gruba? Ben 2016'da. 2016. Evet, iki senelik bir orkestraydı oluşumdu. Daha yeni kurulmuştu aslında orkestra. Neyzen'le görüştüm. <gülüyor> ee, ...beni ikna edenlerden bir tanesi çok o... Güzel. ...proje çok güzel bir proje çünkü... ...o yüzden... neden ...ayıla bayıla geldim... Yani. ...neden Yeşilçam müzikleri abi... ...yani evet. bir sürü albüm yapıldı... yeşilçamla ilgili evet. şarkılar söylendi... ...yani sizin farkınız ne... ...o müzikleri ee. yorumlamada... ...ya da seçimi nasıl yapıyorsunuz... ...yani hangi tür... ...filmlerin müzikleri... ...repertuarınızda yer alıyor... Evet Ercüment abi senin dediğin gibi e, bu zamana kadar aslında çok e, yapılmış bir şey. Yeşilçam e, hı hı. başlığı altında. E, bu proje, bilmiyorum hani proje olarak yapıldı mı ama e, Birçok albüm dinliyoruz. Yani. Evet. Yeşilçam şarkıları söyleyen bir sürü değerli sanatçı var. Evet. Hı hı. E, bizim e, farklı yaptığımızı düşündüğümüz şey hı hı. E, birincisi repertuar seçimi. Seçim. Hı hı. Yani e, repertuar çok geniş bir yelpazede. E, hı hı. İşte Zürt anında e, işte film müziklerini tamam. çalıyoruz. Rahmetli Atilla Özdemir e, ait besteler. Hı hı. E, onun dışında Kemal Sunal'ın e, birçok filminin müziklerini de çalıyoruz. Hı hı. Ki çok az bilinen ve bence Kemal Sunal'ın en güzel filmlerinden bir tanesi olan Dütürü Dünya 80 sonrası filmidir. E, hı hı. Onun müziğini de çalıyoruz. Hı hı. Ee, ne bileyim işte e, Aile Şerefi filmindeki Melik'i var e, e, bestelere işte Adile Nerşit ile oynuyor. Oradaki ana temayı da çalıyoruz. Hı hı. Orada bir aksiyon sahnesindeki bir müziği de çalıyoruz. Hı hı. Ee, işte Tarkan filmindeki ya da Battalgazi filmindeki hı hı. işte ithal edilmiş örneğin Tarkan filminde işte Shostakovich'in Beşinci Senfonisi çalar. Hı hı. Onu da icra ediyoruz. Bu açıdan Süper. bizim repertuarımız oldukça Giniş. geniş. Hı hı. Hı hı. İşte Yılmaz Güney'in film Filmlerin müziklerinden de var. İşte babayı çaldık, arkadaşın film müziklerini hı hı. çaldık. Bu açıdan repertuarımız biraz çok da böyle el atılmamış evet. bu zamana kadar Peki repertuardan. Ye yeniden yazıyorsunuz değil mi o müzikleri? Orkestrala evet. uyarlıyorsunuz ya da işte vokal varsa değil mi? Evet, Yeni evet. Yeni başta. O da bayağı bir iş olsa gerekir. Tabii işte Notalaması. İlk başta bir 6-7 ay vaktimizi Hı -hı. aldı. Düzenlemeleri Neyzen'le birlikte yapıyoruz. Neyzen orkestramızın aynı zamanda şefi ve aranjörü. Hı -hı. Ben de orkestrada hem aranjör hem de bağlama icracısı olarak yer Hı -hı. almaktayım aranjör şey işin araşman kısmı dediğiniz gibi evet. oldukça zaman aldı. Tabii. Hala da yeni repertuarlar e, ekliyoruz. Kaç eser var aşağı yukarı? Ben. Vallahi e, tahminim şey 70 80'i buldu. Oo bayağı çok. Evet çok iyi. Evet. Çok iyi. bayağı uzundur. Bir... Şimdi evet. isterseniz o bir şey dinleyelim mi? 8 dakikalık bir evet. parça var ben evet. yani değişik. Evet. Filmlerin müziklerinden oluşturduğunuz bir onu dinleyelim evet. isterseniz sonra yine muhabbete devam edelim. Sevgili dostlar, bugün Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında iki konuğum var. Özellikle Yeşilçam müziklerini yorumlayan Taş Plak Senfoni Orkestrası'nın iki üyesi Boran Mert ve Pınar Dikbaşla muhabbet ediyoruz. İşte grubun çalışmalarından örnekler dinletiyoruz. Peki Pınar, kişisel müzik yolculuğundan bahseder misin yani? Nasıl başladın müziğe? Hmm, nasıl başladım? Evet. Zaten e, ben de Boran'la aynı okuldanım. Evet. Mimar Sinan Üniversitesi Mimar Sinan. LED konservatuarı evet. evet. Çello bölümünde okudum, eğitim gördüm. Evet. E, Taş Plak Senfoni'de çellistimin yanı sırada vokalistlik yapıyorum. Kendi evet. bestelerim var. Evet. Çok güzel. E, Mayıs ayında da ilk single'ım ve klibim çıkacak. Aynen. Neyzen yine e, aranjörlüğünü yaptı, düzenlemesini evet. yaptı evet. parçanın. E, ...tüm sosyal medya plat, e, Platformların. platformlarında... <gülüyor> <gülüyor> ...tüm sosyal medya platformlarında yayınlanacak. Pınar diye diyarattırırsanız ha, zaten harika. takip edebilirsiniz. Tamam, meraklı bir <gülüyor> şey Teşekkürler. Ee, Boran'ı ben daha yakından tanıyorum diyebilirim yani. İşte dostlar müzik evet. topluluğunu çalıştırdığı yıllarda ben Boran'la tanışmıştım. Biraz da sen bahseder misin müzikal geçmişinden Boran dinleyicilerimize? Tabii. Müziğe nasıl başladın yani buraya kadar... Yolculuğun nasıl geçtiği, neler yaptım. Ee, Ankaralıyım. <gülüyor> ee, üniversiteye başlayana kadar da Ankara'da kaldım. Ee, halk müziği kökenli bir e, müzisyenim. Müziğe bağlama çalarak başladım. Ee, daha sonrasında e, üniversite yıllarında işte bestecilik eğitimi almaya karar verdim. Çok güzel. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kompozisyon, kompozisyon bölümüne evet, başladım. Hı -hı. O tarihten beridir de e, hem bağlama icracılığını hem de besteciliği bir arada bir götürmeye çalışıyorum. Hı -hı. E, son 4-5 senedir de içerisinde bağlamanın olduğu e, işte topluluklar için e, müzikler besteliyorum. Hı -hı. E, bunun dışında... E, Ruyusu ile ilgili bir geçmişim var. Evet. Ee... Aileden gelen bir şey mi hani? Aileden gelen evet. Dinlemiş olmak ruyusuyu evet. bol bol. Evet başka türlü olamazdı zaten. Evet. Yani 90 kuşağı bir yani insan. Dostlar müzik topluluğunu çalıştırdın sen hala evet. çalışan arkadaşlarımız yani Ruyu evet. Dostlar korusunun eski üyelerinin evet. oluşturduğu bir Koro ve sanıyorum yakında da işte değil mi? Mayıs ayında Ruhsuz Dostlar Korosu'nda Mutlu demişle birlikte Doğru, evet. yardımcı şef olarak bundan sonra seni dinleyeceğiz. Evet, Teşekkür ederim. Sen bağlamanı da getirdin. Evet. Bir örnek bir şey çalalım mı? Tabii. E, dinleyicilerimiz e... en azından bağlamanı da duysunlar. Ha, ne çalalım? E, yakın zamanda e, kaybettiğimiz Büyük Usta Ülkü Tamer'in evet. e, şiiri olan Büyük Şair bestesi Zülfü Livaneli'ye ait. Çoğumuzun bildiği Memik olan. Tamam, eee evet. dinliyoruz. Adını seslendirmek isterim. Tamam, dinliyoruz. Yaşım diken ile kaplanmış Göz ucuma karıncalar toplamış Kurşun gelmiş kaşlar Da da Tüle Şöyle... Güzel. Teşekkür ederim. Sesinize sağlık. Sağ ee, i̇şte yine bir, bir Mayıs yaklaşıyor. Yaklaşık 1889'da toplanan ikinci, er, ikinci internasyonelde bir Fransız... İşçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada birlik mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. İşte zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs bölge işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliği kazandı. Türkiye'de de bu emek bayramı 1923'te resmi olarak kutlanmıştı. Ve işte 2008 Nisanında da Türkiye'de de emek ve dayanışma günü olarak kutlanması kabul edilmişti. 22 Nisan 2009'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul eden, edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmişti. Hatta 1 Mayıs 2010'da ...yıllar sonra ilk kez Taksim'de kutlanan 1 Mayıs'ta... ...işte Ruhis Dostlar Korosu olarak biz de katılmıştık. Koromuzun şeflerinden Sarp Erössan'ın bestesini... ...yine koromuzu uzun yıllar çalıştırmış olan Timur Selçuk'un... ...piyanosu eşliğinde söylemiştik. İşte koroda bizim dışımızda da çok sayıda sanatçı yer almıştı. Bu yılda 1 Mayıs Emek Bayramı Maltepe'de düzenlenecek bir miting ile kutlanacak... Boran sen disk korusunda da bağlama çalıyorsun değil mi? Evet. Yani korodan da biraz bahseder misin? Galiba bu diskin 50. yılında kurulmuştu. Evet. E, e, disk çok sesli korusu. Evet. E, sanırım birinci senesi şu an. Evet. Başarılar. Ee, evet bir yıl oluyor. Evet. Korusların büyük bir çoğunluğu dostlar korusu kökenli. Dostlar Korosu'ndan geliyor. Evet. E, Korodun şefi olan e, ak, ak yıldızda O da evet uzunca bir dönem. Evet. Dostlar korusun çalıştırmıştı. Sanıyorum birkaç konser yapacaksınız değil mi? Bir Mayıs'tan önce başladı hatta o konserler. Evet. E, Nisan'ın 20'sinden Mayıs'ın 10'una kadar olan 10 kadar. E, bir dizi. 6-7 e, konser İstanbul'da. Evet Hı -hı. olacak. E, şu an üç tanesini vermiş bulunuyoruz. Hı -hı. Bir üç konserimiz daha olacak çeşitli e, delidiyelerin e, salonlarında. Hı -hı. Buradan da çağrı yapalım. Gelmek bir isteyen Mayıs. dostları. Evet, e, hem konserlere. Veririz. Bir Mayıs'ta da Maltepe'de sahnede olacaksınız evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Sen bağlama çalacaksın. Evet, evet. E, tamam. E, bir de siz yani bu işte, taş plak orkestrası sadece Yeşilçen müzikleri yapmıyorsunuz. Bir Mayıs için de bir çalışmanız olmuştu değil evet. mi? Ondan evet. da biraz söz eder misin? Yani nasıl karar verdiniz? O Düzenlemeler nasıl oldu? Tamam. Kimler seslendirdi e, e, şarkıyı? Geçen sene e, geçtiğimiz... 1 Mayıs Hı -hı. için e, yapmış olduğumuz bir 1 e, Mayıs marşıydı. Düzenlemesini e, yine Neyzen Öztürk yaptı. E, bizler de söyledik. E, Çok güzel. E, i̇ki versiyonu var. Bir Almanca versiyonu. Biz bir... bugün Almancasını dinletelim diye. Evet. Yani düşündüm evet. ama güzel. isterseniz Çok şimdi dinleye, dinleyelim. Evet. E, söyleyen arkadaşlarımızdan evet, birisi e, Nik Nikolaus Kriy. E, bizim Hı -hı. aynı zamanda... E, Piyano icracımız kendisi, konservatuardan da arkadaşımız, ee, seslendirenlerden birisi odur, ee, diğeri de yine e, solistlerimizden Fulya, ikisi Çok beraber güzel. seslendirdiler Sonra, bir maç Şimdi şeyi dinliyoruz, 1 Mayıs düzenlemesini, Taş Plak Senfoni Orkestrası. Ee, Çok güzel Düzenleme de, yani sesler de çok çok güzel. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, biraz da Pınar orkestranın konserlerinden söz eder misiniz? Çok konser verme fırsatınız oluyor mu? Yani ya da yakında var mı yeni bir şey? Ee, bu sene biraz da geçen seneden daha verimli geçiyor. <gülüyor> geçen sene işte 1 Mayıs kaydı yaptık 23 ha. Nisan için... Ee, bir maş hmm. yine Nedim kaydettik. <gülüyor> Aynen. Ee, bir de işte biraz önce Potpourri yayınladığımız <gülüyor> onu 30 Haziran'da çekmiştik Kalamış Parkı'nda. <gülüyor> Canlı seyircilerimiz de vardı. Mini konser oldu onlara da. Şey. bayağı Baya sıcakta <gülüyor> bütün gün onun çekimlerini yaptık. Salon konseri zordu. yapabildiniz mi? Salon hiç, konseri. hiç e, izlemedim grubunuza ama umarım bundan sonraki ilk konseri. E, bu sene iki tane konser verdik. Şişli Belediyesi'nde <gülüyor> verdik. Kent Kültür Merkezi mi? Tabii Şişli Aha. Kent Kültür Merkezi'nde. Bir de özel bir şeydi. MEF Ama. okullarında Bahçeşehir'de vermiştim. Güzel. Şimdi yakın tarihte 2 Mayıs'ta CKM'de Cadde Bostan Kültür, kültür merkezi, Merkezi'nde yani çok çarşamba günü. Sekizde konserimiz var. Bekleriz Aman buradan da de duyurmuş olanı. Evet. Çok güzel. Neler çalacaksınız? Yani ne kadar sürecek konser? Bir, bir saat mi sürecek? İki saat sürerdi mı? saat. saat. Tabi genelde, evet, iki saatlik bir pro program, program oluyor. De. Evet, Arada konser oluyor. oluyor. Hı -hı. Çok güzel. Aralı oluyor. Ee, neler çalacağız? Ha. Birkaç tanesini söyle. Hepsini söyleme. Tamam. Biraz evet, sürpriz olsun. <gülüyor> tamam. evet. Nelerimiz? Yeni bir şey var mı ya da bugüne kadar hani ilk kez hani yeni benim ee... seslendireceğiniz? seslendireceğimiz. Dile Hanım'ı seslendirmedik sanırım. Hı -hı. Onu seslendireceğiz. Orhan Aksoy yönetmenliğinde Hı -hı. Kadir İnanır ve Türkan Şuray'ın önünde o kötü Hı -hı. film. Tamam. Onun müziklerine gene Cahit Markay'a ait onu seslendireceğiz. Şimdi, Başka Zürta'yı daha önce seslendirmiştik. Güzel. Yunus var. Yunus var. Ee, Çöpçüda Kralı filminden. Ee, Peki. Öyle. Beste yapıyor musunuz siz? Mesela hani mevcut besteleri uyarlamanın dışında kendi bestelerinizle seslendiriyor musunuz? Yok. ...yapmıyoruz yani. Güzel olur belki de halk meselesi evet. İleriki aşamalarda belki, belki. Evet. Şu an Yeşilçam müziklerinden pek fırsat kalmıyor. <gülüyor> çok güzel. 80-90 kuşağısınız değil mi siz? Evet. Yani. Hı -hı. Aslında o konu... biraz... Hı -hı. Ee, bizim kuşak çok fazla e, Yeşilçam filmlerine maruz kaldı diyeyim <gülüyor> Yani... E, <gülüyor> maruz, maruz kaldık. Maruz ee, kaldık... Ve bilinçaltımıza işledi evet. bu hı hı. filmler. Onlarla büyüdük çünkü. Evet. Çünkü e, o dönemki e, televizyon programları, şey, televizyonlarda sürekli hı hı. yayınlanıyordu. Evet. Şimdi e, yayınlanmıyor. Evet. Ve e, o nedenle şu anki yeni için, kuşak pek, pek haberler bilmiyor. değiller. aslında Bir hafıza da oluyor bir anlamda sizin bu yaptıklarınız. Evet. Yeni kuşaklar için, siz dinleyen gençler için. Evet de öyleymiş. Biz onlara iletmek istiyoruz. Son konserimizde Bence yerini şey, şöyle alalım. bir şey oldu. Ben e, bizim kuşağa ve tabii ki daha e, Hı -hı. geri kuşağa e, hitap edeceğimizi düşünüyordum. Ama e, son konserimizde çok minik küçük çocuklar bile vardı konserde ve çok eğlendiler. Onların duyması ve çok o elinde. reaksiyonu almak Kesinlikle. çok güzeldi. Vallahi kolay gelsin çok güzeldi. Şimdi 1 Mayıs dedik de benim için 1 Mayıs'ın bir anlamı daha var. İşte bu yıl 1 Mayıs Sarkis Çerkezoğlu'nun da 102. doğum günü. Çerkezoğlu tam bir Anadolu bilgesiydi. 1987'de Kumkapı'da çalışırken tanıdım onu ve ne yazık ki 3 Ağustos 2009'da da hayata veda etti. Ama hayata veda edene kadar işte uzun yıllar hemen tüm zamanlarımı onunla geçirdim. İşte birçok kuşağı etkilemiş bir insandı. Kısaca onu tanıyanlar, sevenler ona usta derdi. Yani sadece marangoz ustası değildi, yaşam ustamızdı aslında. Hatta Yaşam Öyküsü'nü Bu Dünya Hepimize Yeter isimli bir kitapta toplamıştı. İşte sevgili arkadaşım Deniz Koçak da onun yaşamını bir belgeselle anlatmıştı, Yaşam Marangoz'u. İşte Sarkis Usta 1916'da Tehcir'de Suriye çöllerinde, Derzor'da bir deve ahrında dünyaya gelmiş. Sonra ailesiyle Karaman'a dönmüşler. İşte yıllar içerisinde yolu kum kapıya düşmüş. İşte marangoz ustasıydı. Yaşadığı bütün sıkıntılara, acılara rağmen her zaman barıştan, işte bir arada yaşamanın güzelliklerinden söz ederdi. Uzun yıllar siyasetin içerisinde de yer aldığı, işte Türkiye İşçi Partisi'nin Eminönü ilçesinde çalışıyordu. Fakat aynı zamanda işte gizli Türkiye Komünist Partisi'nin de üyesiydi, ustasıydı. 2009'da da işte son yolculuğuna 60 yılını yaşadığı semt olan Kumkapı'dan ona yakışan görkemde bir uğurlamayla yolcu etmiştik. Şimdi onun sesinden bir türküyle aşk acısını anlatan bir ağıtla programa devam etmek istiyorum. Sarkis Usta'nın bu ses kaydını 2001 yılında Açık Radyo'nun Harbiye'de yer alan stüdyosunda kaydetmiştik. Sevgili Muammer Ketencoğlu bu kayda vesile olmuştu. Sözleri ve bestesi Avedik İsa Hak'a ait türküde usta şöyle diyor işte yarimi götürdüler gülümü kopardılar güzel günlerim geçti yaram çok derin bu ne zalim dünya acımı paylaşacak arkadaşım yok Sarkis Çerkez yandan dinliyoruz Siretsi Yaristaran sevdiğimi elimden aldılar 2001 tarihli bir kayıt. Si <Sings> re ti yar Luma aşkare pogetin sirdes daran tavas Yaga yarak çık esin su Numa seme jarçıga jarga jarakçıga esinzu kare ve rs mısin su numa kare sev tartte Ismae carch ga, car ga, jarakch ga, Esintzu çığa savsme çırçığa çırgı car çarak çığa eşsiz Sarkis Usta, işi Agavni ile uzun yıllar hayatının, hayatın iyilikleri, sevinçleri olduğu kadar sıkıntılarını da paylaştılar. Agavni teyze bütün kum kapılı çocukların olduğu gibi bizim de anamızdı. Okuması yazması olmadığı halde hepimizin ruhunu ustalıkla okur, işte ihtiyacımız olan her neyse onu bulup buluştururdu. Hatta yetim kalan Hrant Dink'e de Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde kaldığı çocukluk günlerinde annelik yapmıştı. O Sarkis Usta'dan önce hayata veda etmişti. Şimdi Sarkis Usta ve eşi Agavni anne için bir aşk şarkısı dinletmek istiyorum. Bir haçadur Avedisyan şarkısı Handi Yerk. Bye. Güşüm <gülüyor> ne galiin sabahaydın çam Akr şadesk yağıtskanım, yapandu mesins. Aranç muşi şey varçilinum, arançkandı ser. İnş varlini kezm desne. Şemranum, jönümen kezmen, mev Canlarım, ben bu memleketimde mucin, ahır şan esgeçkanum, yeran nuryesi. ben Programa Sarkis Çerkezyanın Aziz Anısına Artu Tunç Boyacıyan'dan dinleyeceğimiz bir şarkı ile devam ediyorum. Artu Tunç'un 2001'de yayınlanan Aile Muhabbiği albümünden bir şarkı dinliyoruz. Herkes kendi gördüğüne doğru der. Sevgili dostlar bugün de Babil'den sonra programının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün programda Taş Plak Senfoni Orkestrası'nın iki üyesini sevgili Boran Mert ve sevgili Pınar e, dikbaşı konuk ettim. Sağolsunlar kırmadılar geldiler. E, dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? <gülüyor> Evet. <gülüyor> Biz çok daha heyecanımız yeni atmıştık. <gülüyor> Aynen, devamı gelecek programın. O zaman daha rahat olursun ama çok iyiydi ya. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Heyecanı edin. iyidir <gülüyor> Teşekkürler. Siz de çok zevkliydi program. Ee, yeni Taşplak Senfoni şu an Yeşilçam filmi projesi, film müzikleri projesi yapıyoruz ama başka Hı. projelerimiz de olacak. Hı. İnşallah. Ee, yani onları konuşuyoruz şu an Planlamasını yapıyoruz Önümüzdeki sezon tamam. Başka konserlerimiz Başka projelerimiz de olacak Burada ee, duyururuz yine Evet <gülüyor> aynen Muhabete geliriz <gülüyor> Teşekkür yedisiniz. ederiz ee, Konserimize bekleriz Tekrar bir çağrı yapayım 2 Mayıs salı, e, salı Şey salı değil çarşamba 2 Mayıs tamam. Çarşamba günü Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde Saat 8'de konserimiz var Bekleriz Tamam Bugün sevgili ustam Sarkis Çerkez yanı da size dinlettim. Onun uh, aziz anısına şarkılar çaldım. İşte ustamın 102. yaş günü bu yıl 1 Mayıs'a denk geliyor. Umarım gittiği yerden bizi dinliyordur. 102. yaşı kutlu olsun. Ustama bir Arto Tunç Boyacıyan şarkısı daha göndermek istiyorum. Arto Tunç'un Hrant Dink'in Ölümü ardından yazdığı ve 2004'te yayınlanan Türkçe Sözlü Hafif Anadolu Müziği albümünde yarılan bir şarkı. Düşüncelerim rüzgar olsun. Haftaya Babil'den sonra programı saat 15'te yayınlanacak. Yani bir saat geri çekildi yayın saati. Haftaya 15'te Açık Radyo'da yeniden görüşebilmek dileğiyle hepinizin 1 Mayıs emek bayramınızı veya işte bugün anılan adıyla 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününüzü kutluyorum. Bu bayram iyiliklere vesile olsun, işte güzel düşüncelerimiz rüzgar olsun, meltem olsun, bütün yeryüzünü sarıp sarmalasın. Şarkının sonunda ustamın kısa bir mesajı da olacak sizlere. Haftaya görüşmek üzere. Esen kalın. bilden sonra rüzgara bırakılmış sesler hazırlayamıyor sunan Ercümmen Gü